29 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Ve auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel izra Insan insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihate ve tavasav bil hakki ve tavasav bil sabr. Sadakallahu'l azim. Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu haftaki sohbetimizin konusu namazda Fatiha suresinin önemi ehemmiyeti Fatiha suresini okumanın önemi Fatiha suresini hangi bilinç şuur içerisinde okumamız gerektiği mevzularını işleyeceğiz inşallah bu mevzuları işlerken Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Fütahat-ı Mekkiyesinde 3. ciltte bu Fatiha namazda okunan Fatiha suresine e, binaen bunu önemine binaen anlattığı kısımlardan da e, yer yer okuyacağız paylaşacağız ve bunları izah etmeye gayret edeceğiz. Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini beyan eder Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri eserlerinde e, o hadisi şerif şöyledir. Fatihasız namaz olmaz. Evet namazın namaz sahih olabilmesi için Fatiha'nın şart olduğunu, okumanın şart olduğunu beyan eder, dile getirir. Hatta e, cemaat ile namaz kılınması durumunda dahi tabii ki burada me mezheplerde farklılıklar vardır. Mesela Hanefi mezhebinde cemaat ile namaz kılındığı takdirde Hanefi mezhebi mensubu, onun takipçisi namazında imam okuması hasebiyle Fatiha suresini, Fatiha suresini okumaz. Ama diğer mezheplerde mesela okumasının şart koşulduğu durumlar da vardır. i̇bn Arabi Hazretlerinin görüşüne baktığımızda o da Fatiha suresini okumanın gerekli olduğunu, önemli olduğunu e, beyan etmekte, dile getirmekte. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak, fatihasız namaz olmaz hadis-i şerifinden yola çıkarak, yani kişi müstakilen de okusa, kılsa namazını, Cemaatle birlikte de kılsa, imama da uyusa Fatiha suresini okumasının evla olduğunu ve gerekli olduğunu beyan eder. Şimdi bu konuyu açacağız inşallah. Ahsap suresi 56. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnne ve meleketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellumu teslima buyurmakta Allahu Teala. Yani muhakkak ki Allah ve onun melekleri peygambere salat ederler. Ey o kimseler o iman edenler siz de salat getirin ona teslim olarak salat getirin. Ne bu anlama gelmekte. Şimdi burada salat i̇bn Arabi Hazretleri genel manada rahmet ve merhamet etmek demektir der salat. Tabi bu Arapçada geçen salat bize namaz olarak e, beyan olunmuş. Bu şekilde namaz dediğimiz zaman yani işaret ettiğimiz salat. Kur'an-ı Kerim'de geçen salat. Bu aynı zamanda dua, dua etmek, rahmet, merhamet etmek anlamlarında içermekte salat. Şimdi bunu, bu konuyu detaylıca işleyeceğiz inşallah. i̇bn Arabi Hazretlerinin fütuhat-ı 3. cilt 224. konuda namazla alakalı bir mevzudan buradan bir girişimizi yapıyoruz. Allah ruhul kuds ile sana yardım etsin. Bilmelisin ki salat kelimesi üç kişiye tamlama yapılırken iki anlamla da 4. bir kişiye tamlama yapılır. Birincisi genel ikincisi ise genel olmayan yani özel anlamdadır. Salat hakka genel anlamıyla tamlama yapılır. Genel anlamda salat Rahmet ve merhamet etmek demektir. Salat rahmet etmek, merhamet etmek. Allah kendisini Errahim diye nitelediği gibi kulları da onunla nitelemiş ve Erhamül Rahimin yani merhametlilerin en merhametlisi demiştir. Kendisini nitelerken Allahu Teala merhametlilerin en merhametlisi diye nitelemiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Allah merhametli kullarına merhamet eder. Allah şöyle buyurur. O size salat eder. Ayette böyle geçer. O size salat eder. Allah kendisini yusalli. Yani salat edici olmakla niteledi. Allah karanlıklardan ışığa çıkarmakla size merhamet eder. Anlamı taşınır burada bu ayetten. Yani o size salat eder derken. Sizi karanlıklardan ışığa çıkarmakla size merhamet eder. Başka bir ifadeyle sakınlıktan hidayete, bedbahtlıktan mutluluğa çıkartmakla size merhamet eder anlamına gelir. Salat müminler için dua etmek, merhamet ve mağfiret dileme anlamıyla meleklere tanlama yapılır. Allah şöyle buyurur ayette. Allah ve melekleri size salat eder. Bakın burada şimdi yani kullara insanlara Allah ve meleklerin salat ettiğini buyurmakta Allahu Teala bu ayette. Meleklerin salat etmesi zikrettiğimiz şeydir. Allah melekler hakkında şöyle buyurdu yine. Ayette şöyle geçer. Rafir 7. ayet. Onlar iman edenler için bağışlanma diler. Evet. Onlardan kastı yani melekler. İman edenler için bağışlanma diler. Onların salatı da bu oluyor meleklerin yani. Mümin kullarına bağışlanma dile, dilemiş oluyorlar Allah-u Teala'dan. Yine şöyle derler yine ayette Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ayette böyle geçer. Bu dua meleklerin duası. Mümin kullar adına yaptığı dua. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. İşte bu şekilde melekler de salat etmiş oluyor mümin kulları. Başka bir ayette ise onları günahlardan koru dedikleri bildirilir. Allah'ım hakkımızda meleklerin salih duasını kabul eyle. Salat, insanlara rahmet, dua ve daha sonra zikredeceğimizi üzere dince bilinen özel fiiller anlamında izafe edilir. Böylelikle insanlık salat denilen şeyin bu üç mertebesini kendisinde toplar. Allah bize emrederken şöyle der ayette Salatı yerine getirir. Yani ikame diye geçer. Salatı yerine getirir. Salat melek, insan, hayvan, bitki, maden ve benzeri gibi Allah'tan başka bütün yaratıkların her birine kendisine farz kılındığı ve belirlendiği üzere izafe edilir. Allah şöyle buyurur ayette. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin ve kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Hepsi kendi salatını ve tesbihini bilmiştir. Böylece Allah salatı her şeye izafe etmiştir. Tesbih, sözlük anlamıyla salat demektir. Böylece salat sözünün rahmet, merhamet anlamına geldiği gibi tesbih, zikir, dua ve bizim dince bildiğimiz, kıldığımız namaz anlamlarına da gelmiş olduğunu dire getirmiş olduk. Şimdi namaza başlarken namazın girişinde besmene çekmek mevzusuyla alakalı İbn-i Arabi Hazretlerinin bir izahatı var. Onu da ele alalım ondan sonra Fatiha suresini okuma konusuna geçeceğiz. Şeriat bilginleri namazda okumaya başlarken besmele çekmek hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Kimi bilginler hem Fatiha suresinde hem diğer surelerde açık ya da gizli olarak besmeler okunmasını uygun görmemiştir. Bu durum farz namazlar içindir. Bu görüştekiler nafile namazlarda besmele okumayı caiz görmüştür. Bazı bilginler her rekatta Fatiha ile birlikte gizlice okunabileceğini kabul etmiş. Bazı bilginler ise sesli okunan surelerde sesli gizli okunan surelerde gizli okunabileceğini kabul etmiştir. Evet burada Fatihler arasında e, görüş ayrılığı olduğunu beyan ediyor. E, Besmeleyi çekmek hususunda. Bana göre Namazda ya da başka bir durumda Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Eûz'u besmele çekmek farzdır. Burada şimdi kendi görüşünü beyan ediyor. Biz her zaman sohbetlerimizle dile getiriyoruz. Bildiriyoruz. Bizim e, bakışımıza göre ki öyledir Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri de e, kendi içtihatını ortaya koyan bir nevi kendine göre de müştehittir. Bu cihetten baktığınız zaman Bu da kendi çünkü kitabında yazdığı hususlarda Diğer müştehitlerin İçtihatlarını dile getirirken Böyle demiştir şu falan şöyle demiştir Falan böyle demiştir Bize göre de şu husus şöyledir Gibicesine beyanatta bulunması hasebiyle Bir nevi kendisi de müştehittir Bunu da bu şekilde biz kabul ediyoruz Bana göre namazda ya da başka bir durumda Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Eûz-u Besmele çekmek farzdır Bunun nedeni Ayet veriyor Kur'an okunduğunda taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Evet, Allahu Teala bize bunu emrediyor diyor. Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Dolayısıyla farzdır. Kur'an okunduğunda taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Ayetinde yer alan ilahi emirdir. Öyleyse farz ya da nafile namazlarda Fatiha ve sureleri okurken Besmele çekmek çekmemekten daha iyidir. Çünkü namaz kılana farz olan şey Kur'an'dan kolayına geleni okumaktır. Bu hükmü namazda Kur'an-ı Kerim okunmasını isteyen ki o okunması kolay gelen suredir. Allah belirledi. <gülüyor> Allah belirsizi zikrettikten sonra belirliği zikretmiştir. Belirli olan Fatiha'dır. Öyleyse insanın kolayına gelen şey Besmele'yi okumak ise onu okur. Fatiha ve diğer surelerde Besmele çekmek kolayına gelmezse herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu cihetten de izahatını açıklamasını yapıyor. Fatiha suresi namazda zorunludur. Fatiha okunmazsa kılınan namaz Allah'ın kendisiyle kulu arasında böldüğü namaz değildir. Evet Fatiha okunmazsa bir namazda o zaman bu kılınan namaz Allah'ın kendisiyle kulu arasında böldüğü namaz değildir. Çünkü Allahu Teala öyle buyuruyor kutsal hadisle. Ben namazı kulumla kendim aranda ikiye böldüm buyuruyor. İşte bu ancak bu ikiye bölmenin gerçekleşmesi için Fatiha'nın açığa çıkması gerekiyor. Bize göre Besmele Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı için bir ayettir. Besmele sadece Ennem Suresinde Süleyman'ın mektubunda bir ayet değildir. Orada tam bir ayet değil, ayetin bir parçasıdır. Allah en doğrusunu bilir. Bazı insanlar namazda okumayı farz saymıştır ki çoğunluk bu görüştedir. Bazı insanlar, bilginler ise okumayı farz saymamış, bazıları ise kimi namazlarda farz, bazıları ise farz saymamıştır. Bana göre namazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Bu süre okunmazsa namaz caiz değildir. Eğer Fatiha okunmazsa namaz caiz değildir diyor. Bilginler namazda Kur'an-ı Kerim'den okunacak miktar hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı ezberlenmiş ise Fatiha'yı okumayı vacip saymıştır ki ben de bu görüşteyim. Fatiha'nın dışındaki surelerde ise sınırlama yoktur. Bazı bilginler her rekata Fatiha okumayı vacip saymış. Bir kısmı namazın çoğunda, bir kısmı namazın yarısında, bir kısmı namazın tek bir rekatında vacip saymıştır. Bir kısmı ise Kur'an'ı Kerim'den herhangi bir ayeti okumayı vacip saymıştır. Bilginlerin bir kısmı kısa ayetlerden üç ayet ya da borçlanma ayeti gibi tek bir ayetle sınırlamıştır. Ya üç ayet en az üç ayet okunması gerektiğini ya da bir ayet okunacaksa borçlanma ayeti gibi uzun olan ayeti okumanın yeterli geleceğini dile getirmişlerdir. Bu durum ilk iki rekatta geçerlidir. Farz namazlarda Fatiha'dan sonra okunan Zammı Sure meselesi. Diğer iki rekatta gelirsek bir grup Kur'an-ı Kerim okumayı değil tesbihi müstihap saymıştır. Çoğunluk ise namazın bütününde Kur'an-ı Kerim okumayı uygun görmüştür. Ben de bu görüşteyim. Allah ehlinin bu konudaki batini yorumu ise şöyledir. Namaz kılan Rabbi ile münacat eden konuşur. Evet namaz münacattır kul ile Rabbi arasında konuşmadır yani münacat, konuşma. Dolayısıyla namaz namazda işte bu ikilik mertemesi açığa çıkar. Kul ve Rabbi. Kul Rabbine münacat eder. Rabbi ile konuşması. Namaz namazın işi hakikati böyledir. Batini cihetten yorumunda bunu beyan ediyor muhaddikler hazretleri. Münacat bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir sözüdür. Kul namazda Allah'ın kendisini çağırdığı münacat esnasında Rabbi ile hangi sözle konuşacağını kendi kendine bilemez. Bu nedenle namazı kulum ile aramda ikiye ayırdım dediğinde Allah kendisiyle nasıl konuşacağını ve hangi sözle münacat edeceğini ona bildirir. Sonra şöyle der. Kul övgü alemlerin Rabbi Allah'adır der. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bu ifade kula Rabbi ile hangi sözle konuşacağını öğreten bir bildirimdir. Allah kulum beni övdü der. Kul böyle dedikten sonra. Allah namaz kılan kulu hakkında kendisiyle karşılıklı konuşması için kelamından başka bir şey zikretmedi. Evet allah Teala namazda kulun kendisiyle konuşmasını istedi, irade etti, beyan etti. Bunu da konuşmanın şeklini, usulünü de bu şekil belirledi. Yani benimle konuşmanda benim sözümü kullan dedi, kelamımı kullan dedi Allahu Teala ki Kur'an kelamını kullanarak, Kur'an'daki Fatiha suresi ve daha sonra Zammı sure okuduğumuz bunları kullanarak Allahu Teala ile konuşmamızda Allah'ın kelamını kullanarak Allah ile Rabbimiz ile konuşmuş oluyoruz. Namaz bu. Allah kelamının içinden kendisiyle konuşmak için kulu adına Fatiha suresini belirledi. Çünkü kul namazda ancak Allah'ın kelamı ve kelamını toplayan üm, ana, Sureyle konuşabilir. Evet işte. Fatiha ana suredir. Ülüm toplayıcı demektir. Ve Fatiha suresi ümmül Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'i toplayan demektir. İşte bütün Kur'an-ı Kerim'i toplayan olması hasebiyle Fatiha suresi. Bizim de namazda Rabbimiz ile konuşmamızı belirlediği sure bu oldu. Allah bize nasıl ve neyle kendisiyle konuşacağımızı öğrettikten sonra... Allah karşısında saygılı davranan akıllı bilgili kişi namaza girdiğinde sadece Fatiha suresiyle konuşur. Böylece Hz. Peygamber'in Rabbinden aktardığı bu kutsi güvenilir hadis, Kur'an-ı Kerim'den kolayına geleni oku ayetini yorumlayan bir hadistir. Şari önce genel bir ifade söyleyip daha sonra bu genel ifadenin yorumu olan özel bir yorum zikredebilir. Böyle bir durumda bilgili saygılı kimselerin yapması gereken şey sözü söyleyenin yaptığı bu yorumu aşmamaktır. Yorumlayan ise Allah'tır ve o yorumun sınırında kalmak gerekir. Şimdi Allah izin verirse başka durumlarda değil sadece namazda Allah'ı bilenlerin diliyle Fatiha'yı okumanın anlamına başlayalım. Allah'ı bilenlerin diliyle Fatiha'yı okumanın anlamına başlayalım. Allah'ı bilen kişi zikrettiğimiz tevcihi bitirince Allah'ın emrettiği tarzda euzu çekerek Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Bunu ise namaz kıldığı için değil Kur'an-ı Kerim okuduğu için yapar. Kulun okuduğu ayetin hükmüne göre Allah'ın kendisine yanıt olarak şöyle böyle dediğini belirtmiştir. Evet her okuduğumuz ayette ayette geçen konunun nevine göre Allahu Teala da yanıt olarak bize bir cevap vermekte. Şimdi onlara girecek detayına. Bu nedenle insan Kur'an-ı Kerim okurken ayetin manasını anladığı ölçüde bilinçli olmalıdır. Çünkü Allah'ın cevabı o ayetten zihinde canlandırılan şeyle örtüşür. Bakın burada püf noktalarını veriyor. Zihinde canlandırılan şeyle Allah'ın cevabı örtüşür o zaman zihninde neyi canlandıracağına dikkat ediyor. Bu nedenle sıradan insanların en düşüğünün mertebesi genel olarak cevapta yer almıştır. Çünkü sıradan insana ve okuduğunun anlamını bilmeyen yabancıya Allah'ın cevabı rivayette geçtiği şekilde olabilir. Zihnindeki düşünceyi ayrıntılandırdığında ise Allah da verdiği cevabı ayrıntılandırır. Tekrar ediyorum zihnimdeki düşünceyi ayrıntılandırdığında ise Allah da verdiği cevabı ayrıntılandırır. Dolayısıyla okumada bu miktarı kaçırmaman gerekir. Çünkü Allah'ı bilenlerin ve namazdaki insanların mertebeleri bu sayede farklılaşır. İnsan tecvihi bitirdiğinde, bitirdiğinde şöyle demelidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an-ı Kerim'in buyruğudur ve sahih hadiste de kovulmuş şeytandan duyan ve bilen Allah'a sığınıyorum şeklinde yer almıştır. Allah şöyle buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim okunduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Arif, Allah'a sığındığında sığınmasını gerektiren hali, kendisiyle sığındığı şeyin hakikatine ve kendisiyle sığınması gereken şeye bakar ve ona göre Allah'a sığınır Yine bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz Senden sana sığınırım Buyurmuştur Burada şeytan racim Kelimesiyle Bu hadisi şerifi Senden sana sığınırım Hadisi şerifini tefekkürünüze bırakıyorum Açmaya kalkarsak müstakilen bir ders olur Başka zaman işleriz aradaki irtibatı bağı bulun tefekkür edin evet sığındıktan sonra şöyle der Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla evet Eûzu Besme'yi çektik şeytanı Billâhineşşeytanirracim dedikten sonra ardından ne diyoruz Bismillahirrahmanirrahim bunu söylediğinde Allah kulum beni zikrediyor der Evet şimdi bu Besmele'yi, evuzu Besmele'yi Çektikten sonra Allah'ın orada bize bir hitabı var Kulum beni zikrediyor Bu yorumla Besmele'de aminin söz gelişi Başlarım fiili Değil Eskuru Yani zikrediyorum ifadesi olmalıdır B harfi Bir isim de Bu rivayete doğru ise zikretmek Fiiliyle ilgili olmalıdır Rivayet doğru değilse fiil Allah'ın adıyla okurum Olmalıdır bu durum Rabbinin adıyla oku ayetinde açıktır. Böyle bir zorlamaya gitmemizin nedeni dilcilerin şu görüşüdür. Mastarlar sadece öne geçtiklerinde fiillerin işlevini görür. Sonra, sonra geldiklerinde ise iş zayıflar. Bizce bu görüş sebebi saptamada kabul edilebilir değildir. Çünkü burada belirtilen şey nahilcinin bir dayatmasıdır. Çünkü Araplar bu gibi dizilişlerde bir anlam düşünmez ve bir sebep görmez. Öyleyse Besmele bana göre övgü isimleriyle birlikte Allah'a İfadesiyle ilgilidir. Çünkü Allah sadece isimleriyle övülebilir. Başka bir şey söz konusu olamaz. Bir zorunluluk yoksa ki burada zorunluluk yoktur. Kur'an-ı Kerim'de düşmüş kelime mahsuf bulmaya kendimizi zorlamamız uygun değildir. Hazreti Peygamber Allah'ın şöyle dediğini aktarır. Kul namazda Kendisiyle konuşurken Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla dediğinde Allah kulum beni zikrediyor der. Bu hadis güvenilir ise tartışmaya mahal yoktur. Abdullah bin Ziyad bin Sem'an el-Ala'dan, o da babasından, o da Ebu Hureyre'den, o da Hazreti Peygamber'den şöyle bir hadis aktarmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Bir insan Fatiha suresini okumadan namaz kılarsa kıldığı namaz eksiktir, tam değildir. Bu sözü üç kez tekrarlamıştır. O da içinden okursun diye yanıt vermiş sonra da eklemiş. Çünkü ben Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu duydum. Namazı kendim ile kulumun arasında ikiye ayırdım. Kulum için istediği vardır. Kulum namaza başladığında Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla der. Böylece kulum beni zikreder. Kul övgü alemlerin Rabbi Allah'adır der. Allah kulum beni övdü der. Hadis daha önce tevcihin sözlerinde yaptığımız gibi Fatiha suresinin sonuna kadar her bir kelimesiyle ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Şimdi detayla hususa girecek. İşte bu Fatiha suresini okurken i̇bn Arabi hazretleri der ki namazda bu Fatiha'yı okurken ayet ayet tek tek oku. Birinci ayeti okuduktan sonra dur bekle. Çünkü sen Fatiha Suresi'yle Rabbinle konuşmaktasın. Rabbine hitap edip bu kelamı söylediğinde Rabbin de sana hitap etmekte. Onun cevabını duymak adına dur bekler. Onun için Fatiha Suresi'nin her ayette okuduktan sonra bir müddet susup sessiz kalıp dinlemek gerektiğini, ke kemalatın bu şekilde olacağını i̇bn Arabi Hazretleri beyan eder. Allah hani e, saniyede milyonda birinde de cevap verir ama biz onu aslında tefekkür için bek Tefekkür için bekliyoruz. Ha, Aynen tabi Yani onun vermiş olduğu cevabı, şimdi burada Fatiha suresini tek tek ayet ayet ele alacağız. Hı. Her okuduğumuz ayetin neticesinde Allahu Teala'nın yani Rabbimizden gelen cevabın ne olduğunu göreceğiz her ayetin akabinde. İşte bu ayetin e, de gelen Rabbimizden gelen cevabı duyur, duyuyormuşçasına işitiyormuşçasına tefekkürünü yapabilmek için orada duraklama yapacağız. Bekleme yapacağız. Bu manada. Yani kendi kafamızda bu idraki oturtmamız adına. Ha, bunu belli bir mertebeye kul ulaştıktan sonra artık bu Rabbinden bu sedayı, bu seslenişi işitir hale gelir. Kur'an'ın keriminde diyor ya hani üzerine okuyun dediği. Evet. Evet, anar. Tabii burada Fatiha, işte bu hususta bunu i̇bn Arabi Hazretleri hütahatta beyan etmiştir, dile getirmiştir. Buradan sohbetimizi dinleyen herkese de bu kelamı ulaştırıyoruz. Fatiha suresini okurken gerek müstakilen namaz kıldığımızda, gerekse eğer bir cemaate imamlık yapıyorsak bu hususa dikkat etmeye gayret edelim. Yani her ayeti okuduğumuzda bir müddet susup her ayetin arasını ayıralım. Sanki Rabbimizden gelen nidayı işitip onu düşünüp tefekkür ediyormuşçasına buradaki o tefekküre girelim. O idrak o idraki yakalamaya çalışalım. Evet şimdi Arif hamd alemlerin Rabbi Allah'adır ayetinde bütün bu zikrettiklerimizi Er Rab isminin verdiği direnç, ıslah etmek, terbiye etmek, sahiplik ve efendilik anlamlarını düşünür. Bu beş şey, evet beş şey saygı. Errab isminin ihtiva ettiği özellikler neler? Direnç, ıslah etmek, terbiye etmek, sahiplik ve efendilik anlamlarını düşünür. Kim? Arif. Bu beş şey Errab isminin gereği olan anlamlardır. Ayrıca alemin Allah'a delil oluşunu da aklına getirir. Öyleyse Allah'ın kulum beni övdü şeklindeki cevabı en düşük mertebeyle ile kendisini övene yönelik bir cevap olur. Çünkü Allah cömertliği nedeniyle kendisini bilmede bir pay nasip etmediği en zayıf kulunu dikkate alır. Tabi Allahu Teala en zayıf kulunu dikkate alır. Bunun nedeni kuluna merhametidir. Çünkü anlayışlar farklı, idraklar farklı. Dolayısıyla en zayıf olanını dikkate alır Allahu Teala burada. Çünkü Allah Kendisine dua eden ya da ayetini okuyan bilgili kulunun dua ya da okuyuşundaki anlamların farkında olduğunu bilir ve bildiği anlamlara göre ona karşılık verir. Allah'ın sıradan kuluna özetle ifade ettiği cevaba bilgisi az veya okuduğu şeyin anlamı hakkında bilgisi olmayan yabancı kula da kulu da girer. Bunu iyi anla, ilham eden Allah'tır. Hazreti Peygamber, Allah'tan şöyle aktarır. Kul namazda Rahman Rahim deyince Allah kulum beni övdü der. Evet Fatiha suresinde e, şeyden girdik şimdi. Fatiha suresinden Besme, Besmenenin izafından ve Fatiha suresinden meseleye giriyor. Kul namazda Rahman ve Rahim deyince Allah kulum beni övdü der. Karşılık veriyor. Bakın bu, kulum beni övdü sözünü işitmek adına orada bir bekleme yapacağız. İlk ayet, bu ayet okuduktan sonra. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu iki ismin kendisinden türetildiği rahmet özelliğiyle kolum beni övdü. Rahmeti genel olduğu için rahmetin hangi konuda olduğunu belirtmedi. Bunun başka bir sebebi de şudur. Sıradan insan Kendisine zarar verse bile, maksadına uygun ya da bedbahtlığı onda bulunsa bile doğasına uygun şeyi vermedikçe Allah'ın ona olan merhametini anlayamaz. Şimdi insanların doğasına uygun olan şeyi verirsen onların hoşuna gider. Dolayısıyla doğasına uygun olan şeyi vermediğin sürece merhameti anlayamaz. Mesela acı bir ilaç iyileşmesi için şifa Sağlığına kavuşması için verirsin Ondan o hoşnut olmaz kul Neden? Duasına uygun değil acı Hoşlanmadığı bir şey Halbuki orada rahmet var merhamet var Onu iyileştirecek şifa bulacak Dolayısıyla insan yaratılışında doğası, mizacı nereye yatkınsa doğasına, mizacına yatkın olan şeylerle Karşılaştığı zaman oradan hoşnut olur Mutlu olur Belki de bu hoşnut olduğu Mutlu olduğu şey Belki de kendisini bedbahtlığa götürecek şey Duasının mizacının bozukluğundan dolayı o tarz şeylerden belki de hoşnut oluyor ama o da onu belki de işte bunu bilemez. Yani merhameti anlayamaz. Arif ise böyle değildir. Arif çünkü bunları idrak ediyor, biliyor. Çünkü ilahi rahmet bazen sevimsiz bir biçimde insana gelebilir. Örnek olarak tadı ve kokusu kötü ilacın hasta tarafından içilmesini verebiliriz. Halbuki ilaç da şifa gizlidir. Rahman Rahim dediğinde hakkın rahmetle nitelenmesi ve rahmet edilen varlığın istendiği şey bakımından, çünkü bütün bunları bilmektedir, bu sözün anlamını zihninde canlandırır. Ayrıca dünya hayatında bütün yaratıklarına, başka bir ifadeyle insanlara, cinlere, itaatkarlara, isyankarlara, kafirlere ve müminlere bölünmüş tek bir rahmeti aklına getirir. Bu rahmet onların hepsini kuşatmıştır. Arif bu tek rahmetin hakikatinin kullarını rızıklandırmasını istediğini ve bunu gerektirdiğini görür. Allah onunla cansız bitki, hayvan, insan, cin gibi yaratıklarını rızıklandırır ve onu kafir ya da mümin ya da itaatkar ve isyankardan saklamaz. Evet Allahu Teala bu dünya hayatında kafirden de saklamıyor değil mi? Bazı nimetlerini, rahmetini esirgemiyor veriyor burada bir rahmetini nimetini verirken yani mümine verip de kafiren vermemesik yapmıyor dünya hayatındaki rahmetlerini rızıklarını Arif bilir ki rahmet olması bakımından rahmet bunu gerektirir vahiy bu tek rahmetin izinden gelir ve bütün canlılarda annenin yavrusuna şefkat göstermesini sağlayan aleme yayılmış bu tek rahmetin yüz rahmetten biri olduğunu bildirir Evet, allah Teala bu dünya üzerindeki yaratmış olduğu mahlukata gösterdiği rahmet yüz rahmetinden biridir sadece. 99 tanesi bu dünya şehadet aleminde, bu dünya hayatı üzerinde gözükmüyor, açığa çıkmıyor. O mahşer alanında ceryan edecek, açığa çıkacak bir rahmet. Allah kulları için ahirette 99 rahmet daha saklamıştır. Ahiret hayatı için. Kıyamet günü çatıp Allah'ın hükmü, takdiri ve kazası bu tek rahmetle aleme yayılır ve işler. Hesap biter ve insanlar iki diyarda yani cennet ve cehennemde konaklarına yerleşirler. Allah dünyada aleme yayılmış bu tek rahmeti 99'a ekler ve rahmet 100'e tamamlanır. Ardından kullarına. Tabi ki. Tabi işte bir kez cehennem hususunda. Cehennemdeki Allah'ın rahmetinin ulaşacağı durumları işledik. İkinci ciltte. Evet. Ardından tamamlanmış bu rahmeti iki yerde bulunan kullarına gönderir. Böylece rahmet her şeye yayılır ve her şeyi kapsar. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Buyurduğu gibi Allah-u Teala. Rahmet orada açığa çıkacak. Bu bağlamda bazı varlıkların zorunlu olarak bazılarını bir lütuf ve ihsan olarak kapsar. Evet bu rahmet bazılarını ve kapsar, bazılarını lütuf ve ihsan olarak kapsar. Allah'ın rahmeti her şeyi kendi yerinde ve şeyliğinde bilgideki sabiklik haliyle kuşatır. Böylece harareti artmış kişi soğukla donmuş kişi ise ateşle nimet yener. Yani cehennemdeki kullarına da Allah'ın rahmeti var işte. Sıcak azap veya nimet diyelim orada, soğuk azap, nimet. Bu iki sınıftan her birine itidal hali gelseydi, hiç kuşkusuz azap duyarlardı. Cennetlikler, cehennemliklerin halini gördüğünde cennete erme başarıları onların nimetlerine eklenir. Cehennemlikler, cennetliklerin halini öğrenseydi, hiç kuşkusuz kendilerindeki sapma nedeniyle cennetliklerin itidal halinden azap görürlerdi. Bu nedenle yüz rahmetin her şeyi kuşatması nedeniyle onlara zıttıyla karşılık verildi. Dünyadaki hüküm daha önce öğrendiğimiz gibi dünyaya yayılmış rahmetin yüzde birlik bölümü olan rahmet ile verilmiştir. Şimdi ahirette ise dünyadaki rahmet yüzün içine katılmıştır. Öyleyse ahirette durum nasıl olabilir? Bu kadar açıklama kafi. Böyle bir değerlendirmeyle Arif namazında... Rahman Rahim der İşte bu Rahman ve Rahim derken Bu rahmetini düşünür allah Teala'nın Teala kişi Buradan meseleye böyle bakan kişiye Hakkın nasıl karşılık verdiğini öğrenirsin Sonra Allah şöyle buyurur Kul din gününün sahibi der Maliki yevmi din Dedi kul Allah ise kulum beni yüceltti der Evet bu ayeti okuduktan sonra da Allah'ın Rabbimizin bize hitabı Kulum beni yüceltti Başka bir rivayette ise kulum bana sığındı der. Daha önce belirttiğimiz gibi bu ifade genel bir cevap ve genel bir tepkidir. Bununla kast edilen şey nedir? Arif din gününün sahibi dediğinde din gününün ahiret ile sınırlamaz ve Rahman ve Rahim'in din gününün sahibi ifadesinden ayrılmadığını düşünür. Çünkü bu ifade onların bir niteliğidir. Böylece ceza yani din günü, karşılık günü, ceza ve karşılık vermek günü dünya ve Ahirette gerçekleşir. O zaman din günü bu manada baktığı zaman Arif Dünya ve ahirette gerçekleşiyor karşılık cezaları Çünkü dünyada da bazı amellerimizin karşılığını otomatik aldığımız oluyor. Dolayısıyla karşılık günü aynı zamanda dünya hayatı da karşılık günü, din günü. bir şey zaten var mı? Yok, tabii ki. Bunun yanı sıra dince saptanmış cezaların uygulanması ve yaptıklarının bir kısmını tatmaları için insanların işledikleri fiiller nedeniyle karada ve denizde bozgunculuğun ortaya çıkmasıyla cezalandırma dünyada da gerçekleşir. Şeriatın hükümleri. Dünyada karşılaşılan bu olaylar cezanın ta kendisidir. Dolayısıyla dünya hayatı da cezalandırmanın gerçekleştiği bir yerdir ve Allah din yani cezalandırma gününün sahibi ve hüküm Arif günahları bilen kişi kefaretlerin dünyada yaygın olarak bulunduğunu ve insanın içini daraltan ve duysal ya da akıl bakımından ona acı veren şeylerden kurtulamayacağını görür. Bunun en küçüğü pire ısırması veya tökezlemektir. Yolda giderken ayağın taşa takıldı, tökezledim. Yani bir acı hissettim. Dünya hayatında olur ve bunlar Arif'in bakışıyla nedir diyor? Kefarettir. Yani dünya hayatında işlemiş olduğu kusura, günaha, hataya kefaret. Acılar sınırlı ve zamanlı. Allah'ın rahmeti ise sınırlı değildir. Çünkü rahmet her şeyi kapsamıştır. Bu rahmetin bir kısmı varlıklara ihsan yoluyla ulaşır ve etkin olur. Rahmette asıl olan da ihsan ve bütuftur. Bir kısmı ise Rabbiniz kendisine rahmeti yazdığı ayetinde zorunluluk yolundan haktan alınan rahmettir. Başka bir ayette ise rahmeti yazacaktır buyurulur. İnsanlar rahmeti bir karşılık olarak aldıkları gibi bazı yaratıklar ise bulundukları her yerde ihsan ve lütuf yoluyla elde ederler. Dünya ve ahirette çekilen her acı işlenmiş sınırlı ve zamanlı günahları örter. Bu durum acı duyan küçük büyük herkes için bir karşılık ve cezadır. İşte bu dünya hayatında mümin her ne sıkıntılar çekiyorsa, yaşıyorsa yaşamın içerisinde hastalıklar çekiyorsa, bir takım hastalıklara maruz kalıyorsa, farklı farklı sıkıntılar her cihetten çekiyorsa bütün bu sıkıntılar aslında mümin için bir kefaret. Yani işlemiş olduğu küçük ve büyük günahlarına Allahu Teala'nın dünya hayatındayken onu bu şekilde cezalandırmasıyla o günahlarından karşılık bu dünya hayatında onu temizlemeyi murad etmesinden kaynaklanıyor. Yani bunun hesabını ahirete bırakmak istemiyor Allahu Teala. Ya da berzah alemine yani kabir alemine bırakmak istemiyor. Bazı hataları, günahları cezasını mümin kuluna bu dünya hayatında birtakım meşakkatlerle, sıkıntılarla, hastalıklarla karşılığını veriyor ki e, berzah alemine temiz geçebilsin. Kabirde o kabir azabından azaplanmasın. Veyahut da işte mahşer alanındaki o sıkıntılardan, o azaptan ee, azaplanmasın diye dünya hayatında sevdiği kullarını bu şekilde temizlemiş oluyor. Olaya bu cihetten bakmamız lazım. Mümin böyle bu gözle bakar. Çünkü her şey Resulullah Efendimizin dediği gibi ayağın taşa takılsa günahına kefarettir diyor. Başın ağrısı günahına kefarettir. Bunları bu şekilde cihetten düşünüp tefekkür etmek lazım. Şu var ki acının günahları örtmesi için akredilmesi gerekir. Bakın şimdi burada ince bir noktaya değiniyor. Yoksa sadece acıyı duyumsamak yeterli değildir. Bakın çok ince bir noktaya değin. Acının günahları örtmesi için akredilmesi gerekir. Evet yani biz böyle bir acıya maruz kaldığımızda bir hastalığa maruz kaldığımızda bir sıkıntıya maruz kaldığımızda yapmış olduğumuz hata ve kusurlar günahlardan dolayı Allahu Teala'nın böyle bir şeye bizi maruz bıraktığını bu acıyı bundan dolayı çektiğimizi Akreddiğimiz takdirde o günahların da örtülmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Yani bu düşünce içerisine girmemiz gerekiyor. Her çektiğimiz sıkıntıda acıda kefaret olduğunun bilincini yaşamamız gerekiyor. Ayet diyor efelat abi. Çakred, ben misiniz? Evet, tabi. Burada bu bu şekilde akredilmesi gerekmiştir Yoksa sadece acıyı duyunsamak yeterli değildir. Bir şeyi ancak o şeyin hakikatini gören kimse algılayabilir. Söz gelimi bebek duyumsuyor olsa da acıyı anlayamaz. Babası ve annesi ve benzeri seveni ve sevmeyenleri çocukta hastalık görünce üzülür ve üzüntüyü akvederler. Bu durum acıyı akveden kimsenin günahlarını örten bir bedeldir. Acıyı görmeye çocuğa acıma duygusunu da eklenirse kefaretin yanı sıra kişi ödüllendirilir. Hem çocuğun acısını gördüğü zaman bir de çocuğa da acırsa içinde bulunduğu durumdan dolayı diyor. Bu sefer ödüllendirilir. Çünkü her yaş ciğere bir ödül vardır. Yani her yorgunluk için ödül vardır. Her ciğer yaştır çünkü ciğer kanın evidir. Kan ise hayatın ilkesi olarak akışkan ve yaştır. Küçük çocuk acı duygusunu akledip acıyı doğuran sebeplerden kaçmak ve uzaklaşmak istediğinde bu davranışı ondan ortaya çıkan ve başkasını üzen şeyleri örten bir karşılık olur. Başkası derken canlı ve kendi cinsinden bir şahsı kastediyoruz. Çocuktan çıkan ve başkasını üzen işlere başka bir örnek ise anası veya babasının çağırdığı işlerden geri durması ya da ondan bir şey istendiğinde buna direnip ihtiyacını karşılamadığı için dilenciyi üzmesini ve acı çekmesine sebep olmasını verebiliriz. Küçük acı duyduğunda ise bu acı dileğine karşılık vermeyerek dilenciyi üzmesinin cezası olur. Çocuk herhangi bir hayvana acı verebilir, söz gelişi bir köpeğe taş atabilir veya çekirge veya pireyi öldürebilir veya ayağıyla karıncaya basıp onu ezebilir. Kısaca kasıtlı veya kasıtsız olarak kendisinden ortaya çıkan davranış bir hayvana acı verebilir. Bu işin sırrı şaşırtıcıdır ve bütün varlıklara yayılmıştır. Böyle ki insan bir tasa nedeniyle üzülse ve gönlü daralsa, bu da yapıp da unuttuğu ve işlediği günahların kefareti olur. Evet insan bir tasa nedeniyle üzülse ve gönlü daralsa, Bu da yapıp ve unuttuğu ve işlediği günahların kefareti olur. Keşif sahibi bütün bunları din gününün sahibi ayetinde gerçekleşmiş görür. Kul bu ayeti okuyunca Allah kulum bana tevekkül etti ya da kulum beni yüceltti ya da her ikisini birden söyler. Yüceltme zatının gereği ve alemin kendisine dayanması yönü, yönüyle hakkın mertebesine döner. Tevekkül ise sadece alemin hakka dayanması yönünden ona döner. Çünkü Allah onların kabul etmesiyle vekilleridir. Böylece Allah bir grup hakkında ve bir gayeye göre beni kulum yüceltti derken bir grup veya bir gayeye göre de kulum bana tevekkül etti der. Çünkü kul iki maksadı bir araya getirdiği gibi Allah da cevabında yüceltme ve tevekkülü birleştirir. Bu durum bütünüyle ilahlık mertebesine tahsis edilmiştir ve kulun ondan bir ortaklığı yoktur. Allah şöyle buyurur. Kul ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. İyâke nâbudu ve iyâke nestaim. Buna karşılık Allah bu kulunla benim aramdadır ve kuluma istenilen verilecektir der. İşte bu ayeti okuduğumuzda Fatiha'da Allahü Teala'dan Rabbimizden böyle bir hitap geliyor. Bu kulunla benim aramdadır ve kuluma istenilen verilecektir. Bu ayet ikinci tekil şahıs zamiriyle isteyeni ve istenileni içerir. Bu da her ikisinde yer alan iya ke. Ancak sana ve senden kelimesindeki ker sana zamiridir. İbadet ederiz ve yardım isteriz kula ait ifadelerdir. Çünkü ibadet eden ve yardım isteyen kuldur. Kul sana dedi. Dediğinde hiç kuşkusuz hitap harfiyle Allah'ı birler ve hakkı tam karşısına yerleştirir. Bunu yapması sınırlama anlamı taşımaksızın şarenin böyle bir dilek sahibine Cebrail öğretmek bağlamında söylediği söze uyma amacından kaynaklanır. Cebrail Hazreti Peygamber'e ihsanın anlamını sorduğunda şöyle der Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sanki karşında görür gibi ibadet etmendir. Dolayısıyla ikinci şahıs zamiriyle Allah'ı tam karşına yerleştirmen gerekir. İkinci şahıs zamiri dişi ve erkek zamir olabilir. Çünkü bazen zatın dişiliğine dikkate alarak zamiri dişi olarak kullanabilirim. İnsanın hakkı karşısına yerleştirmesi hayali bir müşahadedir. Dolayısıyla berzah mertebesine aittir. Bu ayet ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Berzah özelliğinde gelmiş ve hak ile kulu arasında... Bu ayette ortaklık gerçekleşmiştir. Fatihanın önceki kısmı Allah'a ait iken, hatırlayın kutsi hadisi, Fatihayı namazı kulumla aranda ikiye böldüm buyurduğu yer var diye işte bu Fatihada bölünmede, işte Fatihanın önceki kısmı Allah'a ait iken buraya kadar okuduğumuz ayet Allah'a ait iken kalan kısımları kul'a aittir. Bu ayet ortaktır. Hem Allah'a hem kula ait olan ayettir bu ayet. ve İncelediğimiz bu ayet ise ortaktır. Kul hakkı birlemiş ve çoğaltmamıştır. Çünkü ibadet edilen tektir. Kul ise ibadet ve yardım fiilini zikrederken çoğul zamiri kullanarak kendisini çoğul yapmıştır. Çünkü ibadet eden kullar pek çoktur ve her biri yardım ister. İbadetlerle yönelilen amaç ise birdir. Gözün bir İbadeti olduğu gibi kulağın, dilin, elin, midenin, cinsel uzvun, ayağın ve kalbin de bir ibadet vardır. Bu nedenle çoğul zamirle ibadet ederiz ve yardım isteriz demiştir. Biliyorsunuz 8 organımızdan Allah'a karşı sorumluyuz. Bu 8 organımız ahirette hesap verecek. Bu sayılan organlar işte. Bunların hepsi dil konuşmayacak o zaman. Dile... Ee, Dil susturulduğu zaman bütün bu organlar tek tek işlemiş olduğu günahları dile getirecek yani bunlardan hangisi işte dediği gibi göz, kulak, dil, el, mide, cinsel uzu, ayak ve kalp. Bu nedenle çoğu zamanla ibadet ederiz ve yardım isteriz demiştir bu organları hesaba katarak. Çünkü alem insan Varlığının ayrıntılarına ve namazın içte ve dışta bütün alemi kuşattığına bakmıştır. Namaz belirli bir parçasına özgü değildir. Çünkü insan bütünüyle birlikte ayakta durur. Bütünüyle rükû eder, bütünüyle birlikte oturur. Bütün organlarıyla. Öyleyse insanın, alemlerin parçaları, iç ve dış organları toplamı Rabbine ibadet etmede birleşerek kendisine ibadet edebilmek için ondan yardım istemiştir. Bu nedenle ibadet ederiz ve yardım isteriz. Ayetinde kullar çoğul olarak zikredilmiştir. Böylece dil çoğulu ifade etmiştir. Nitekim hükümdarın huzurunda topluluk adına bir kişi konuşur. Bu ayeti indirdiğinde kul Allah'tan başkasına ibadet edilemeyeceğini haktan öğrenir. <gülüyor> Ayet kulu çoğul olarak zikretti, sınırladı. Bu durum kulun zahiri ve batını tüm güç ve organlarıyla birlikte Allah'a ibadet etmesi gibi yine bu şekilde yardım dilemesi gerektiği anlamına gelir. İnsan Rabbin'e ibadet ederken bütün parçalarını böyle bir araya getirmediği sürece ancak sana ibadet eder ve senden yardım umarız ayetini yalan yere okuyordur. Bakın şimdi bu ayete tefekkürünüzü özellikle çekiyorum konunun sonundaki anlatılan bir şeyhi şeyhi ve şeyhin müridi ile alakalı bir şeyi anlatacak hikayeyi. Kıssayı anlatacak. Bu ayetin ehemmiyeti orada vurgulanacak. Onun için buraya çok iyi anlayın. İyâken nâbudu ve iyâken estâin. Ancak sana ibadet eder ve senden yardım isteriz. Neden çoğul söylüyoruz? Bütün organlarımız adına konuşuyoruz. Bütün organlarımız adına ancak sana ibadet ederiz diyoruz. Bütün organlarımla, gözümle, kulağımla, ayağımla, elimle, midemle, kalbimle cinsel uzunla, hepsinle bu sekiz, saydığınız sekiz organla sana ibadet ederiz. Acaba hakikaten bu sekiz organımıza ibadet mi Allah? Mi ediyoruz mu? Burası bak en mühim yer. İşte Fatiha'nın sırrının olduğu ayette burası. Bunu kafanızın bir köşesine koyun. Biraz sonra okunacak mevzuda tefekkürünüzde oraya iyi bakın, iyi analiz edin orayı. Çünkü Allah ona bakmakta ve namazında sağa sola baktığını, fikrinin dükkanıyla veya ticaretiyle meşgul olduğunu görmektedir kul ise bütün bunlara rağmen ibadet ederiz demektedir bütün organlarımızla ibadet ederiz demektedir var. halbuki yalan söylemektedir Allah öyle bir kula şöyle der bütününle bana ibadet etmendeki ifadende yalan söyledin gözünle kıbleden başka bir yere yönelmedin mi kulağını oradakilerin sözüne vermedin mi Orada oturan meclistekilerin sözüne vermedin mi? Kalbinle sana söylenenleri düşünmedin mi? O halde ibadet ederiz şeklindeki dürüstlüğün nerede kaldı? Arif bütün bunları aklına getirir. Yalan söyledin denilmesin diye namazda Allah ile konuşurken ancak sana ibadet ederiz derken haya eder. Bu durumdaki bir insan Rabbine ibadet ederken bütün güçlerini toplamalıdır. Bunu yaparsa ayeti okuduğunda hak kendisine bana ibadet edip yardımımı dilemede bütün güçlerini topladığını söylerken doğru söyledim der. İşte o zaman bu karşılığı verir. Evet şimdi bu hususta alakalı dediğimiz hikayeyi hemen dile getiriyoruz. Şeyhimiz El-Mukri Ebu Bekir Muhammed bin Half bin Saf El-Lahmi Salih üstadlarından birinin şöyle söylediğini aktardı küçük bir çocuk kendisine Kur'an okurmuş Kur'an okurken çocuğun sarardığını görmüş sebebini sorduğunda kendisine çocuğun bütün geceyi Kur'an okuyarak geçirdiğini söylemiş çocuğa evladım bütün geceyi Kur'an okuyarak geçirdiğini Duydum demiş Şeyh diyor o çocuğa Çocuk doğru Sana söylendiği gibi Diye cevap vermiş Evladım geceyi Okuyarak geçirirken karşında Benim olduğumu düşün Namaz kılarken Kur'an'ı bana oku Ve beni unutma demiş Genç peki demiş Evet bu, bu çocuk Genç genç çocuk Çocuk dediği genç gece sabaha kadar ibadet ediyor namaz kılıyor ve namazında Kur'an'ı hatmediyor her gece Allah için kıldığı namazda Kur'an'ını hatmediyor yani Kur'an'ı baştan sona kadar hatmederek geceyi tamamlıyor ve bu şekilde olduğu zaman şeyhi buna diyor ki namaz kılarken bu gece namaz kılarken Kur'an bana oku sanki seccadenin yanında ben oturuyorum yanında karşında beni öyle tahayyül et düşün ve bu şekilde namazını kıl Kur'an'ını bu şekilde oku demiş Genç peki demiş Sabah olduğunda şey Çocuğa söylediğimi yaptın mı Diye sormuş Çocuk evet üstadım demiş Şey peki Kur'an'ı bitirebildin mi Demiş çocuk Yarısından daha fazlasını bitiremedim Her gün bu Kur'an'ı okuyup Namaz kılarken hatimle bitir Namaz kılarken anlıyor Şimdi tabi bu sefer diyor ki Yarısından fazlasını okuyamadım bu sabaha kadar Kıldığım namazda. Diye cevap vermiş. Şey şöyle demiş. Pekala bu gece ise Kur'an'ı peygamberden dinlemiş olan sahabeden dinlediğin birini kıblende canlandır. Hangi sahabeye karşı bir yatkınlığı varsa bir sevgin bir muhabbetin daha fazlaysa o sahabeyi düşün. Sekcadenin kenarında o sahabe oturmuş ama düşün bak o da peygamberden dinlemişti Kur'an'ı. Sen de ona senin namazını o seyrediyor. Kur'an'ı okurken o dinliyor böyle düşün böyle canlandır demiş. Kur'an'ı oku ve dikkatli ol. Çünkü onlar yani sahabe Kur'an'ı peygamberden dinlemişlerdir. Okurken yanlış yapma." demiş. Çocuk, "Allah izin verirse böyle yaparım üstadım." demiş. Sabah olduğunda şey geceyi nasıl geçirdiğini sormuş. Çocuk, "Üstadım, Kur'an'ın ancak çeyreğini okuyabildim." demiş. Bunun üzerine, "Evladım, bu gece Kur'an'ın indirildiği peygamberi karşında canlandır. Ve kimin önünde okuduğunun farkında o. Demiş. Evet bu gecede Resulullah Efendimiz'i gelmiş seccadenin yanında oturuyor ve seni dinliyor. Böyle canlandır. Demiş çocuk. Pek iyi demiş. Sabah olunca Üstadım bütün gece boyunca yaklaşık bir cüzden daha fazlasını okuyamadım demiş. Bakın bütün Kur'an hasbe düştü şimdi bir cüze. Şey. Evladım bu gece Kur'an-ı Kerim'i peygamberin kalbine indiren Cebrail'in önünde okuduğunu düşün Ve kime Kur'an okunduğunun farkında ol demiş O Kur'an'ı peygamberin kalbine Cebrail getirmişti ona göre Düşün ve ona göre oku Sabah olduğunda çocuk Üstadım şu kadardan daha fazlasını okuyamadım demiş Artık bir cüzden daha da çok aşağıya düştü Ve Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet zikretmiş birkaç ayet, ayet okuyabildim evet şimdi devam ediyor şey evladım bu gece Allah'a tövbe et tesbih et ve namaz kılanın Rabbi ile konuştuğunu bil kelamını okurken Rabbinin önünde durduğunu bilerek Kur'an-ı Kerim'den senin payının ne olduğuna bak okuduğunun anlamını iyi düşün Evet Rabbinin önündesin çünkü namaz odur zaten. Rabbine münacat. Bunu iyi düşün. Rabbinin önünde olduğunu bilerek böyle oku. Kur'an okumaktan maksat harfleri bir araya getirmek ya da onları birleştirmek veya sözleri aktarmak değildir. Gaye okuduğunun anlamlarını düşünmektir. Cahil olma. Buna dikkat et. Demiş. Sabah olduğunda şey çocuğu beklemiş. Çocuk yok, gelmemiş. Çocuğun durumunu soruşturmak üzere birini göndermiş. Biri gitmiş, kendisine çocuk hastalandı denilmiş şeyhe. Çocuk hasta, evde yatıyor. Şey çocuğu ziyarete gitmiş. Çocuk şeyhi görünce ağlamaya başlamış. Ve Üstadım Allah benden dolayı senin mükafatını versin demiş. Dün geceye kadar yalancı olduğumu bilmiyordum. Namaza kalkıp hakkı kıblemde düşünüp onun önünde kitabını okurken yalancı olduğumu anladım. Fatiha suresine başlayıp sana ibadet ederiz ayetine ulaştığımda kendime baktım. Gördüm ki nefsim beni doğrulamıyor. Yani bu azalarımla ibadet etmediğimi gördüm. Bu sekiz azamla. Ama Fatiha'da ne diyoruz? Sana ibadet eder. Gördüm ki nefsim beni doğrulamıyor. Bunun üzerine yalancı olduğumu en iyi bilen olduğu halde Allah'ın önünde ancak sana ibadet ederiz ayetini okumaktan utandım. İyâkenâ buldu ve İyâken nestaîn ayetine gelince bu hali yaşıyor bu çocuk. Çünkü kendimi Allah'a ibadetten habersiz kendi düşünceleriyle oyalanır buldum. Maalesef işte çoğumuzun namazı böyle değil mi? Fatiha suresinin başından din gününün sahibi Maliki Yevmiddin ayetine kadar okumayı tekrarlamak istedim. Tekrar döndüm başa. O ayeti geçemedim diyor. İyâkene ağrıdır. Okumayı tekrarlamak istedim. Bunu yapamadığım için ancak sana ibadet ederiz demeyi bir türlü başaramadım. Allah'ın önünde yalan söyleyip bu nedenle beni cezalandırmasından çekinir bir halde kala kaldım şafak sökene kadar rükûya gidemedim. Fatiha'yı dahi tamamlayamıyor. Bakın bu ayette kalıyor. Yorgunluğum arttı. Şimdi de kendimden hoşnut olmadığım bir halde Allah'a gitmekteyim. Artık ölümüm yaklaştı diyor çocuk. Üçüncü gün geçmeden çocuk öldü. Defnedildiğinde şey. Kabrine gelmiş ve durumunu kendisine sormuş. Çocuğun kabrinden şöyle dediğini duymuş. Evet, şey gidiyor. Üçüncü gün defnedildiğinde çocuk kabirden durumunu soruyor çocuğa ve çocuk şöyle sesleniyor. Kabirden tabii ruhaniyet ile konuşuyor. Şey, artık hayat sahibinin katında diriyim. Beni hiçbir şey nedeniyle hesaba çekmedin. mükafatlandırılmıştı Allah'ın mükafatına nail olmuş, lütfuna nail olmuş çocuk. Öyle diyor bak çocuk. Artık hayat sahibinin katında diriyim. Beni hiçbir şey nedeniyle hesaba çekmedi. Şüpheden dolayı mı? Lütf ediyor Allahü Teala lütfuyla. Yani o halini idrak etmesiyle Allah ona lütfte bulunuyor. Olayı aktaran Ravi şöyle dedi: şey, evine dönmüş, yatağına girmiş, çocuğun halinin etkisiyle hastalanmış ve çok geçmeden şeyh de vefat etmiş. Ya, ancak sana ibadet ederiz ayetini çocuğun okuduğu gibi okuyan gerçekte onu okumuştur işte çocuk artık o bilinçle okumuş işte orayı ancak sana ibadet ederiz Biz bizde Fatiha'da bu ayete geldiğimizde bu bilinci şuuru taşımaya çalışalım yani sana ibadet ederiz derken hakikaten ediyoruz mu bu sekiz organımızla ediyoruz mu Allah'a ibadet bunu sorgulayalım Evet, ondan sonra ondan sonraki ayete geçiyor. 6. ve 7. ayetleri. Kutsi hadiste Allah Teala şöyle der. Kul bizi dost doğru yola nimet verdiklerinin yoluna ulaştır. Öfkelendiklerinin ya da sapkınların yoluna değil der. Allah bunlar kulum içindir. Kuluma istediği verilecektir der. Evet, Fatiha'yı tamamlayınca Allah Teala böyle cevap veriyor. Bunlar kulum içindir. Kuluma istediği verilecektir. Arif bizi ulaştır dediğinde El-Hadi ismini düşünür ve bu isimden kendisini dost doğru yola ulaştırmasını ister. Başka bir ifadeyle kendisine o yolu açıklamasını ve o yolda yürüme imkanı vermesini ister. Söz konusu yol, iki tevhidi birleme yoludur. Zat ve mertebe tevhidi. Söz konusu mertebe ayrılmaz özellikleri olan meşru hükümleriyle birlikte ulviyet mertebesidir. Bu hükümler Hazreti Peygamber'in kelime-i şehadet getirenle Getirenle savaşmam hadisinde İslam'ın hakkı dışında hesapları Allah'a kalmıştır. Hadisinde dile getirdiği İslam'ın hakkıdır. Bu ayeti okurken Arif Rabbin üzerinde bulunduğu doğru yolu zihninde canlandırır. Rabb o yolda yürüyen kimseleri mutluluğa yönlendirmesi bakımından o yoldadır. Allah Hud peygamberi Rabbim dost doğru yol üzerindedir buyurduğunu bildirdi. Çünkü Arif, Hakk'ın verdiği bir müşahedeye göre üzerinde Allah'ın bulunduğu doğru yolda yürüdüğünde önünde bulunan Haktır. Kul da zorunlu olarak o yolda Hakk'a uyar. Perçemi Rabbinin elindeyken ve Rabbi kendisini sürüklerken kul nasıl zorlanan ve uyan olmasın ki? Allah, hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmasın. Rabbim dost doğru yol üzerindedir, buyurdu. Böylece, Yücesiyle, düşüğüyle bütün hareketler kul olarak ve hor bir şekilde bu ayetin hükmüne girer. İnsanlar ise bu ayeti anlamada ya alındaki eli gören keşif sahibi veya görmediği halde ayete inanan mümin olmak üzere ikiye ayrılır. İşte ya alnından tutup çeken eli görürsün ya da görmediğin halde bu ayete iman edersin. İnsan ve cinlerin dışında bütün canlılar yani dabbe, Genel olarak bu hükme girmişken insan ve cinlerden sadece salih kimseler bu hükme girer. Bütün insanlar ve cinler ayet hükmüne girseydi hiç kuşkusuz hepsi doğru yolda, başka bir ifadeyle Rab olması bakımından Allah'ın yolunda olurdu. Allah şöyle der: Her şey Allah'ın lügvüsünü tesbih eder. Onlarınını yani perçemlerini eline vermeyen ki bunun anlamı emir ve yasaklarında iradelerini Allah'ın iradesine bırakmaktır. Böyle insanlar ve cinler hakkında ise korkutmak ve tehdit amacıyla sizin için boş olacağız der. Bu nedenle nimet verdiklerimin yoluna demiştir. Burada bu hale ulaştırdığı kimseleri kasteder. Söz konusu olanlar bütün alemler, insanlar ve cinlerden başka bütün yaratıklar. İnsanların arasında ise peygamberler, nebiler, veliler, salih müminler olduğu gibi cinlerden de böyle olanlardır. Dolayısıyla Allah doğru yolu ancak peygamber, nebi, özü sözü bir kimseler şehit ve iyi insanlar gibi nimet verdiklerine ait yapmıştır. Allah her canlının alnından tutmuştur. Arif bu ayeti böyle bir bilinçle okuduğunda hüviyetinin bilinmezliğinden perçemini Allah'ın eline verir. Geri duran ateşe düşer. Bunlar Allah'ın gazap edilenlerin değil ayetinde istisna ettikleridır. Onları haydi namaza ifadesiyle çağırdığında onlar bu çağrıya uymadıkları için Allah'ın kızdığı kimselerdir. Ya da delalete düşenlerden başkaları diye geçer ayette. Burada Allah şaşıranları dışta tutmuştur. Bunlar kızılanlardan daha iyi durumdadır. Şaşıranlar. Kız, kızma, bunlar, bunlara kızmak biraz daha az. Rabbini Rab olarak tanımayıp ilahlık hakkına sahip olmayanları onun ilahlığına ortak yapan gazaba uğrayan kimselerdir. Arif bu ayetleri okurken bu gibi şeyleri zihninde canlandırdığında melekler amin. Yani kabul edilmesini ümid ederiz. Dediği gibi insanın batını da amin der. Evet, Fatiha'yı bitirdiğimizde ve dedikten sonra amin diyoruz ya, işte orada melekler de amin diyor. Biz de bahtımızla, biz de bu yapmış olduğumuz duaların kabul edilmesini umut ediyoruz manasında amin deriz. Batın yaratılış ve temizliklerinde meleklere ortak olan insanın ruhudur. Bunun anlamı okuyan ve dua eden dil olduğu için İyilik bekledik demektir. Sonra kalbine kulak verir. Ruhunun Fatiha suresini okumasının dilinin okumasıyla örtüştüğünü duyar. Evet dilimiz o Fatiha'yı okurken acaba içimiz de o şartlara uyuyor mu örtüşüyor mu? Bunun üzerine dil duasına karşı başka bir ifadeyle ruhunun bizi ulaştır diye okuduğu duaya karşılık amin der. Amin demesi meleklerin amin demesine uyan kimsenin duası kabul edilir söz konusu olan saygın ve nezih Zatların temizlik ve arınmışlık niteliğine uymaktır. Evet işte buradaki amin Fatiha'nın sonunda dediğimiz amin meleklerin amin demesine de Uyuyorsa yani bu iç temizliğimizde yaptıysak, başarabildiysek Allah'a karşı kulluğumuzda samimiyetle ancak senden yardım ister sana ibadet ederiz derken bunu yapabildiysek işte buradaki aminimize de meleklerin amin'ine uymuş oluyor. Hadiste geçtiği gibi meleklerin amin'i senin amin demene denk geldiği zaman duan kabul olur böyle bir insanın diliyle ve kalbiyle amin demesi Allah olumlu karşılık verir kul yükselir hak onun dili haline gelir ve hak kendi kelamını kula okur bu durumda amin dediğinde bütün ilahi isimler de amin diye karşılık verir ayrıca kulun kendileriyle ahlaklandığı bütün isimler de amin der ne, güzel, ne ahlak varsa üzerimizde güzel ahlak onlar da amin der Öyleyse ahlaklandığı isimlerinin amin demesi, yaratanın isimlerinin amin demesiyle örtüşen kimse bütünüyle hak olur. Namazda ne şekilde Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini açıklamış olduk. Sen de anlayışının genişliği ve hareketinin hızı ölçüsünde buna göre hareket et. Her birimizin belli bir makamı vardır, bizden saf saf durup tesbih edenler vardır i̇bn Arabi Hazretlerinden okuduğumuz kısım burada bitmiş oluyor Evet bugünkü dersimiz Fatiha suresini namazda okumanın ehemmiyeti önemi Fatihasız namaz olmaz hadisi şerifinin izahatıydı Ve Fatiha'yı hangi bilinç ve şuur içerisinde okumamız gerekiyor Her ayeti okuduğumuzda her ayette durup bekleyeceğiz Ve o ayete karşılık Rabbimizden bize gelen cevabı tahayyül edeceğiz Tefekkür edeceğiz bu bilinç ve şuur içerisinde okuduğumuz zaman işte Allah-u Teala'nın buyurduğu ben namazı kulumla aramda ikiye ayırdım kulumun istediği verilecektir dediği hale mazhar olmayı Cenab-ı Allah hepimizi nasip eylesin, müyesser eylesin ve o Fatiha'nın sonundaki amin sözünde gerçek manada amin diyen meleklerin aminiyle bizim aminimizi amin sözümüzü örtüştüren boyutta idraklı ve şuurda olmayı bize nasip eylesin inşallah Cenab Cenab-ı Evet bu hafta sohbetimizde böyle namaz ve namazdaki fatiha konusuna ayırmış olduk. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaden nar. <gülüyor> Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el minkum el emmatı Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebebe nasırıl hak bil haqq vel hadi ila suratika müstakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanel lezi yarani Subhanel lezi mekani Ya'lamu mekani Subhanel lezi yarani Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi Selamü Aleyküm, Sallallahu Aleyküm, Sidi Al-Awlin ve Al-Aakhirin, al Salavatullahi Alehim ve Aleyna Ejma'in. Subhan Rabbi, Rabbi El-Ezze, Ama fatiha